الحمد لله الذي هدانا لهذا هذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله ما توفيقي معات الصوامين لا لقد جاءت رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا عليه صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا عليه صلوا على شفيع ذنوبنا محمد Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Au'ud billahis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 Şimdi bu dersleri inşallah birkaç hafta içinde tamam ederiz. Ondan sonra başlarız. Büyük günahlarla ilgili derse veya itikatla ilgili evvela dedim. Evvela itikatla ilgili bir metin okuyacağız. Akide-i Tahaviye'yi seçtik. İmam Tahaviye Hazretleri'nin yani tam ehl Sünnet'in ihtilafsız metni. Herkesin kabul ettiği bir ortak metin fakat herkesin bazılarının yanlış anladığı Selefi Vahhabi hareketinin de yanlış anlayarak tutunmaya çalıştığı bir metindir o. 13'ün 10 üzerinden gitmemiz icap ediyor ki orada e, şüphe getiren, e, yanlış manalar verilen noktalara da bir e, efendim ne yapalım? Ameliyat yapalım. Yani o konuları deşelim. 13'ün bu derslerden sonra itikat dersleri başlayacak ama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 Bütün dünyanın sizin tapulu mülkünüz olmasından sizin için daha hayırlıdır. Bütün dünya tapulu sizin için olsa ne verirsiniz yani? Millet beş paralık işe canını veriyor ya beş paralık işe. Bütün dünya senin olacak desen ne kadar önemli bir şey değil mi? Bütün dünyanın mülkü. Tabii ki ölene kadar tabii de. Olsun ölene kadar mühim değil ki adam zaten hiç ölmeyecek gibi yaşıyor. Onun için...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 Şimdi ki tabiriyle itikat ilmi. E itikat ilmi çok önemli. Hocam ben itikat ilminden ne fayda var? denir mi ya? İşte niye diyor işte onu anlatacağız şimdi <gülüyor> anlatmak için ders yapıyoruz. E İmam Şafii rahimeullah ki selef sayılır artık eski tabaka. Lenyelk Allahu Taala abdun bi ekberil kebairi hayrun minenyel qa bi ilmil kelam. Bak şimdi ya.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 Onun menetti men Yani hak meydana çıksın için tartışmalar başka, bir de kendi e, görüşünün sağlam olduğunu, öbürünün sakat olduğunu ispat için mücadeleler başka. Başta niyetten başlıyor, sonra da bir niyet ne kadar düzgün olsa da, metot yanlışsa yine o niyetin düzgünlüğü de kurtarmıyor. Çünkü niyetle birlikte usule riayet ve e, şeriatın edeplerine göre hareket icap ediyor. Şimdi Tatarhaniye Hanefi Fıkhı'ndan büyük bir kitap. Evvelce 5-6 ciltleri bizde vardı. Medine'nin evveli de Mektebetül İman Pakistan'dan getiriyordu. Ben seneler evvel öyle dolaşırdım kitapçılara hep. Oradan aldıydık 5-6 cilt. Sonra üzülüyoruz da arkası gelmiyor Pakistan'dan o zaman basılmış falan. Şimdi elhamdülillah 24-25 cilt çıktı. Kitabın tümü elimizde yani. Tarhaniye, meşhur Hanefi şeyinde, Bezzaziye mesela. E, burada Tarikat-i Muhammediye de İmam Birgivi'nin onda da var. Şu görüş ağır basıyor ki, ilmi kelamla uğrașmak, ilmi kelam tahsil etmek ve okumak, okutmak, meşgul olmak e, yasak değildir. Aksine, aksine vaciptir, gereklidir. Ama alel kifaye.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 Bu neyse. Alıp getirdikleri, ortaya attıkları kütükleri kaldırmak için, milletin aklına gelen vesveseleri ve şubeleri izale etmek için, gidermek için e, tahsil etmeleri vacip. Peki buradaki İmam Gazali Hazretleri burada ne kastediyor? Mesela kendisi bile El kız Aniz Dalal diye El kız Minad Dalal de olabilir e, Sapıklıktan Kurtaran diye bir kitabı var. Meşhur.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 Medreseleri ziyaret ettik, Hoca efendileri ziyaret ettik falan. Şemsi Tebrizi Hazretleri ziyaret etti. Geldi adamın biri, veriyor bana kocaman bir meal. Bunu diyor sana hediye ediyorum. Falan. Ben dedim, tamam ziyaretteyiz, vakit yok falan, uçağa yetişeceğim, aldım se. Bir de baktım şey, Evrenesi olduğunu. <gülüyor> Ana Hemen arkadaşlara dedim ki, bunu biri okur mokur da tam sapıtır. Bizden sebep başkasına sapıtmasın seni. E şimdi ne yapacağız? Efendi Hazretlerine dediler, Süleyman Ateş'in Meali.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 Sıfat Zat'ın aynı mıdır, gayrı mıdır? Ee, Sıfatü zâti ve lef'âli turran kadîmâtüm mesûnâtu zevâli Emâli'de der, senin anlayacağın nedir? Allah'ın Zat'ının sıfatları da, fiil sıfatları da Yani hayat, ilim, semi, gibiler olsun İhya imate, öldürme, diriltmek gibi fiili Yani yaratıklarla ilgili tarafları da olsun Bütün bu sıfatların hepsi kadimdir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 E, hepimizin bilmesi gereken itikadi maddeler biz size zaten onları anlatacağız itikad derslerinde anladın buradaki itikad derslerini dinlese eli sünnete göre biz orta yollu efendim bunları konuşacağız ama İmam Gazali'nin ilmi kelam tahsilinden ne fayda var sana evladım dediğindeki maksadı ne hacet dışı fuzuli tartışmalar veya hasbını rezil etmek karşı tarafı Galata düşürmek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 Bir kadın ne dedi? Beni onunla evlendirin dedi ona ispat edeceğim. Evlendirdiler. Ondan sonra bir kere birleştiler, iki kere cümaatti falan filan. Ondan sonra kadın yine istiyorum diye. E dedi benim gücüm bitti. E dedi hani kul fiilinin halik'iydi. Yaratsana bir icraatta. Ha şimdi o ciltler dolusu kitap yazmış allame olabilir ama orada onu saf itikadlı bir ehli sünnet kadın baş aşağı getirdi mesela. Ha bir yere geldi. Dediler aksaktır araç topal. Zaten dersem Beyzavi tefsirini yazanda bu topallığı var. Onun da topallığı var. Dediler yani bu iki topal olmasa Kur'an'ın tefsiri eksik kalırdı. Hakikaten bütün akli tefsirler bunların üzerinden gider. Geldi bir yere bütün millet toplandı başına Carullah el Son zamanda eli yani Mutezile mezebinden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 O efendim kimmiş bu bakayım dedi, bazı bu neneler de konuşurla konuşurlar böyle yani şey konuşurlar. Yani kimmiş dedi bu ya allame allame zemakşerî falan. Bir de baktığı da top bu da topalmış dedi bu ya falan. Hepten onun şeyini bozdu yani karizmasını diyeyim. <gülüyor> Mubarek o da şey yaptı yani bundan nefis yaptı yani falan. Beğenmedin mi dedi bana, beni mi beğenmedin dedi sen dedi. Sana dedi Allah'ın varlığını yüz delille ispat ederim dedi. Sen onu dedi şüphesi olanlara ispat et bana hiçbir delil lazım değil.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 Ee, saf bir ehli sünnet üzere sohbet anlatan, ben çıkmışım bir şey anlatıyorum ve başka bir Cevat Akşit Hoca Efendi bir şey anlatıyor Ehli sünnet adam ne atatip oldu? Ehli sünnet yani genel çerçevede Hani bir adam bir sohbet yapıyor, buna bir şey demiyorum Ama açık oturum ve tartışma E bu tartışmada e, Biri bir şey dedi, biri bir şey dedi, ne olacak? Geçen akşam çıkartmışlar bir karı e, İki de adam Adam cazlarla uğraşıyor biraz. Onların da kendi belki çelişkileri var. Bir tanesini başka programlarda dinlediğim kadarıyla yanlışları da var. Ama orada tabii kadın hepten atlatmış. Yani Allah bir şey hiç inanmıyor. Onu konuşturuyorlar. Şimdi bütün millet e, diyorlarmış işte ben bilmiyorum tabii tweet atıyorlarmış şudur budur. Ya hocayı bağlayın da şu kadını sustursun. Ulan hocayı bağlayacak nasıl susturacaksın sen? Allah'a da inanmayanın nerede durduracağım yani?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 Seniz dedi bir püsküt, eskiden kutula püskütler satarlardık, teneke kutular. Dedi ki, benim eve koyun bakayım dedi. Şu kutuyu koy dedi bakayım. Ondan sonra koydurdu oraya. Bir de dedik, şey yapacağım anahtar dediler kilitleyelim. Odaydı falan dedik anahtarı bende. Kadının kendi evi anahtar. Dedi dur bakalım. Erte çünkü onlarla beraber yani açıyor bu Kutu duruyor püsküt yok. Bu dedi bu eve kimse girmedi tabi. O da bu sefer başladı. Huyla maşur durdu. Sonra bu öyle bir.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 kafadan atmıyorum Hem efendiden duymuştum sonra kitapta da ya kaynak veriyorum her şeye. E, öğlen namazı geçti kılmıyor adam. İkindi geçti kılmıyor. Üç, akşam yatsı şeytan böyle şeytan zaten hiç kılmıyor. E bu sefer de, de, adamı bırakayım mı bırakmayayım mı? Dostluğu keseyim mi kesmeyeyim mi ilişki falan? Sonra dedi ki belki yatırdan sonra tümünü kaza eder. Baktı ki adam yatmaya davranıyor. Yatağa serdi falan. Dedi hayır ola dedi yatacağım dedi.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 Yani, mutin arabinin fususu Fususul hikem Sen Mûddin Arabii'nin fususu Molla cami şer etmiş, o şer etmiş, bu şer etmiş Dolu şehrlerle bile Çoğu bir şey anlamamış Sen bunu ne okuyorsun? Zaten kendisi demiş Bizim kitaplarımıza bakmak Evet O derin tasavvuf e, şimdi, Ama mi bir araklanmışlar Mesnevi öyle değil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 E, kitabın birkaç dünyada birkaç taneyken bile bir nuskasına katmış bir şey. Ya bu alim olmak lazım şen şey. Yani diyoruz Abdülkadir Geylani Hunye isimli eseri var biz ondan kaynak veriyoruz devam. Başımızın tacı. Ama orada bile İmam Gazem'ın aleyhine bir şey katmışlar. Ya yani Abdülkadir Geylani'nin sözü değil. Çünkü öbür tarafta ne diyor? İşte onu alim anlıyor. Başka yerde diyor kale bu Hanifete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 Ilmi illa huzul ilme min efvahir ricali. Ilmi erlerin, erkeklerin yani alimlerin ağızlarından alın sırrı tekrar dön devreye giriyor. Ha tabi ki televizyonda seyrettin, oyuna ağızdan konuşuyorsun ya. Radyoda dinle, tamam ağızdan, ağızlarından al. Kitaplarda bile başka birisi bir şey mi kattı, çeviri doğru mu yapıldı, sıkıntısı çıkıyor. Çok bugün bu sorun.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 Ma ta öldüler, ma mata ölmediler. Alel küfrü, kafirlik güzel. Şimdi buradan yazan kopya, o zaman el yazma, kopyalı istinsah, hattatlar çeviriyor. Kitap ben bir kitap alacağım deseğin bir hattata yazdıracaksın. Yok ki baskı. Bu sefer ne yapmış ki eski dönem, çok eski dönem. Çevirenlerden biri ma'nın birini yazmamış. Ma ta alel küfrü, kâfirlik güzel öldüler oldu şimdi. Ma olumsuzluğa çeviren ma yazılmayınca. Ali Ülkari koca alim o bile o görüşü i̇mam Azam'ın görüşü gibi anlayarak e, şerhe geçmiş. Ne yapacağız şimdi? İşte sonra alimler tabi bunu incelemişler etmişler. Zahidül Ülkevser'i Allah rahmet eylesin büyük zat. Mesela diyor ki başkan nüshalar el yazmalarda bulunuyor e, ama işte Ali Ülkari'ye ulaşan o. başkan nüshalar da bakıyor. Ma var.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 Yapmış yani. Allah affetsin. Tabii büyük alim, bütün kitapları Ehl-i Sünnet, Hanefi, Nakşi. Ama şey değil, bir yazarın şey, Hattat'ın şeyine kurban gidersin. E şimdi sizin hiç, araştırmanız, ilminiz, iktisasınız, altyapınız, tabanınız, tavanınız yokken, siz şu andaki tercümeleri ele alaraktan ben ilmi kelam okuyorum hoca efendi diyor bana.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 Diyelim ki bayram namazı, cuma namazı Çıksan abdest alsan namaz kaçıyor e, Cuma namazının da bedeli yok Yani e, bayram namazı geçti geçi Cemaatla kındır, cuma ancak kındır falan kındır Orada sen diyesin ki Şafii'ye niyet et de İzdhamdasın, kalabalıktasın, bir daha çıksan abdest alsan Namazı kaçıracaksın, o namazında bedeli yok Yerine bir şey yok Ha orada Şafii'ye niyet et de abdestin bozulmuş olmasın ha, Bunlar ihtilaftır Ama bunlar rahmettir Bunlar kolaylıktır, değil mi?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 Kur'an-ı Kerim'de bile bazı deliller, akli, mantıki deliller var mıdır? Vardır. vetil hüccetün a'teynâ İbrahim aleyhisselam. İbrahim aleyhisselam ne yaptı? Yıldıza baktı. ''Rabbim'' dedi. Sonra batınca ''La hübbü l'affirin'' ''Batanları sevmem'' dedi. Ay geldi. O niçin yaptı onları? Kendisi yıldıza taptığı için değil. Yıldıza tapanları, aya tapanları, güneşe tapanları döndürmek için Mevla buyuruyor ki, ''Biz o hücceti, delili ona verdik.'' Yani o cahil topluma karşı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 Mantığın sökmedi. Yani şimdi altın takmak erkeğe yasak, kadına serbest. Mantıkla, akılla, tahlille şununundan o zaman için bir izahı yok. Ya yani ben niye altın takamıyorum ya? Kardeşim hadis-i şerifte buyuruyor. Ayette buyuruyorsak ve mâ ta'kumu verdiğini alın ve mâ ne'ha'k Yasakladığını bırakın. Ayette buyuruldu mu? Tamam.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 Yarım kalfa evi kar neyse. El-ilm-ul-ilmân, İmam Şafii'den nakledilor. Bazısı hadis demiş ama hadis olmama ihtimal kuvvetlidir. Hikmetli söz. İlim iki türlüdür. Ilm-ul-eddiân, ebdân Dini ilimler, bir de bedenle ilgili sağlık ilimleri. İki kısım ilim var. Dolayısıyla, tıp ilmi farz-i kifahedir. cumhur göre bununla uğraşmak müstehaptır. Amma ve lakin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 Bütün ilaçların işte bileşiğini, içeriğini, maddesini, yan etkisini bilmem nesini yazmışlar. Adam da İngilizce bile hemen açıyor. Sen dön, aaa İngilizce biliyor diye. Hele bir anlat neye yarıyormuş bu ilaç falan. O da oradan bir faydasını gördü. Aaaa racüliyete çok faydası var. Ha racüliyete aaa ben hemen bir tane yutayım. Lan ne yutuyorsun leblebi mi bulacaksın? <gülüyor> Doktora soracaksın da Çünkü o doktor sana diyecek ki kardeşim tansiyonun kaç?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 İşte reklamlar yapıyorlar. Şu hap şuna yarar, şu hap buna yarar. Ondan sonra şimdi de başka reklamlar çıktı. <gülüyor> Adam diyor, "Kalbim açacağım." diye bir te e, televizyonlar reklam ediyor bu hapların. Evet, aldım diyor, "Kalbimi açacağım." diye diyor. Ondan sonra diyor, "Bir kriz. Gittim doktor demiş ya, 8 aya iyiydim, Bunu nasıl tıkatmayı becerdin?" diyor. Bu sefer diyor, "Bu, bu hapı içtik ne oldu ben?" Yani, "E şimdi sen e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 Aynı doktorluk işine bu dilişi çok benziyor. Nasıl yanlış doktor, yanlış tesis bilmem ne? Canın yanar, burada da dinin, imanın yaralanır, yanar yani. Fakat adamın sohbetini de tercüme kitapları da okumayacak Tercüme ancak güvenilir bir alimse. Rastgele piyasadan alıyorsun ya. Adam kendine göre yorum bile katıyor, tercümeyi de doğru yapmıyor ki. E, dikkat! Evet. Evet.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 Ama mucizesi çoktur, en büyük mucizesi Kur'an'dır. Laflara dikkat edelim. En büyük mucizesi ne üzerine gelişmiştir? Fesahat ve belagat. Kur'an-ı Kerim'deki, ha içerdiği manalar, o ayrı bir şey. Tabii ki şiir divanlarında da, Arap, o zaman muallekat-ı seb'a vardı. Yani yedi şiir, e, jüri, o zamanki jüriler tabii fasih, belli konuşan edebiyatçı adamlar. Onlar jüri gibi onu seçiyorlar.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 Mustafa mer şiirde çok ileri. Ebubekir Efendi'miz de öyle. Çok şiir şiirde zirve. Ama tabi ilk o kardeşinin evini bastığında eniştesiyle Müslüman olduklarını duyduğundaki hadisede mesela Ta ha Ma enzelna aleyke'l-Kur'aneteşka illa zikratel limen yahşa tenzilen mimmen halak's semawati vel ard tenzilen mimmen halak'l ard ve's semawati'l ula la على alel arşi istevâ, La mâ fissemâvat ve wa fissemâvat ve mâ fissemâvat ve mâ beynevmâ ve mâ tehtestherâ, ve in te bil qavlu feinnev ya'lemu Allahu la ilâhe illâhu ve lehu l ki, bu ne ya? Dedi ki, bu şair falan işi değil, hele ki Muhammed sallallahu aleyhi ve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 Levlelü'l-şi'ru onu da şiirle söylüyor. Levlelü'l-şi'ru bil ulama izdri le kuntü'l-yevme eş'ar min lebid. Velâ lâ haşyetu'r-rahmân 'indi ce'altü'n-nâse kullu'm abîdi. İlim şi şiir diyor alimlere çok yakışmaz. Eğer alimlere yakışsaydı Lebid Arab'un en büyük şairi Lebittir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor yani astakü beyti kâle'l-şâir kelimetü'l-lebid şairlerin söylediği en doğru söz Lebid'in sözüdür.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 şiir hem şiir, hem bi hem zirve bunlar nasıl adamlar bunlara yetişilmez adamlar va dedi قالو يزورك احمد وتزور قلت diyorlar ki imam ahmed ibn ambel sen ne büyük adamsın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 Bă, ja, der. Mestevizate, șirde, epsă, nu-i așa, șirde. Allah de la bazen, büyü büyü Allah Allah verirse tesir inverse, nasıl gibi, tesir eder bazen, yok Adam, bir konuşma yapar o konuşmasıyla herkesi büyüler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 Akaidin en zor meselesi iki satırda özetlenmiş, mantık dışı yani. Akaidin en zor meseleleri iki satırda. Her şeyi de yazmış bu bari, değil mi? Yaşım şimdi bir fesat koptu cihanda, hadis tefsir fıkıh kaldığı nihanda, eğer alim eğer abit buşanda, bunas'tan uzletet Hakk'a gidelim cemal baki maalesef böyle. Mesela sonraki şeylerde diyor, bir de baktım kafiye değişmiş hiç kendinde değil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 Dedi, al kağıdı kalem eline, karışma. Öyle eklerdi yani, bu barakadan Millet de zannedecek kitapta öyle yazdı. Gelem maneviyeti öyle argo yapar mı yani? Ama işte, öyle anlatırdım var. Yemeği yerken hiç konuşmadı. Yerdi, yerdi, yerdi. Yahu derlerdi, Urstu Efendi konuşmak sünnettir, şudur. Dedi, ağzımın işi var. Yerdi, yemek bittikten sonra bir feyiz gelirdi. Hemen otururdu. İşte Muharrem'den başlardı. Risale-i Kusya'dan bir okurdu, okurdu. Ama yüzü böyle mosmor olur, ağlar falan bir cezbe. <gülüyor> Allah'ım ne adamdı, rahmetullahi! De. Al kağıdı kalem eline, karışma! De yani. Yani dinleyen de onu zannediyor kitapta. Yâ ulezine âmenû derdi. Bütün ayetler yâ ulezine âmenû zaten. Onu da deyince hoca zannederlerdi. Ilerci Türkçe devam ederdi. Yani şey. <gülüyor> Mesele maksat hasıl olsun. Dumanı çıksın yani. yani do doğruyu konuşmak. Illa da edebiyat şart değil. Mühim olan sonunu, kafiyesini, veznini tutturmak değil. Öbürü,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 Dedim zaten o okurken anlatır mı onun çok büyük halim olmadığını demiş. İhlasından elini öptüm evladım demiş. İhlas var adamda. Yani şimdi ikhlas 40 tane hoca yapamaz o kadar adamı döndüremez. Namaza başlatıyor döndürüyor. Sak elini tutuyor sakal bıraktırıyor. Bu şeyi <gülüyor> yakası varsa yakasını kesiyor. <gülüyor> Yakayı istemez. Frenk yakası diye yakalı şeyi.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 zayiatı kabartırsın yani zayiatı kabartırsın şimdi maalesef doğuda medreseler çok şimdi burada da doğu usulü okutan hocalarımız var Allah selamet versin ve lakin efendi hazretlerinin usulüne uygun değil 10 sene sarf nahib okuyor 10 sene ben gittim geldim riziye 20 ayda ya sarfı ezberle, ezberle hafızlık yok talim tecvid düzgün değil okurken Kur'an'ı imamlığı zor olur Molla olmuş yani doğuda. mella olmuş, molla olmuş. 12 fendi bitirmiş, yutmuş. E, tamam biz ta, ilmine... Ama namaz kıldırırken galet okuyor, namaz ya değil. Ne yapacağız? Mübarek e, Yani kıraat ilmi e, te, e, falan hiç ve Tefsir, hadis, fıkhı yeni yeni belki başladılar. 10 sene sarf naif okutulup da e, mezun olan bir adama bir ayet sorsan tefsir edemezse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 A biz 20 ayda Allah razı olsun hocamdan Et, uykusunu feda etti, istirahatını. Hakikaten öyle. Yani emek ettiler bana emek ettiler çok. Ben de hevesliydim. Velakin şimdi çoluk çocuğunuzu okutuyorsunuz, ediyorsunuz. Hafızlık güzel. Ondan hafızın da yaşı var. Yaşlı zamanda hafızlık çok olmaz. 20-25 yaşından sonra efendim suya yazı yazmak gibi kafada kalmaz. Çocuk bunu alır yani. Onu da bulu ermeden, ergenlikten önce hafız olsa, eee, taşa nakşetmek gibi o kalır.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 Molla'nın biri talebeliğinde vefat etti. Melekler Münker Nekir geldi. Ne diyor? Ne soruyor melekler? "Men Rabbuke?" "Men Rabbuke" ne demek? Rabbin kim demek? Siz de hemen hemen ezberlediniz. Bu öleceğiniz için hepiniz herhalde bayağı bu soruları hazırladınız. "Men Rabbuke?" Rabbin kim ki? Şey? O mollada kendini derste hocanın şeyinde zannetmiş. Öldüğünü, öldüğünü anlatımı yok. İlim yolunda ölenler şehittir. Melek diyor ki "Ben mukaddem haberdir." Rabbek muahhar mubtedadır diyor. Hocanın sorusuna cevap verir gibi. Yani nahiv kâidesinden cevap veriyor. Nahiv Melek de anlamıyor. Ya ben rabbuke diyorum sana diyor biliyor musun? Hani diyorum sana demiyor da ben diyor. Horşit efendi gibi yapmayalım şimdi. O da bir de deyirum sa derdi meleği de tam laz yapardı yani. Lan <gülüyor> sana deyirum diyor da ben rabbuke diyor yani. O da diyor ki ben mukaddem haberdir. Rabbuke muahhar mubtedadır diyor. Melek anlamıyor diyor ki ya Rabbi bir şey söylüyor anlamıyorum.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 Nasar Ayansuru'na sana o göktaşla uğraşır, öyle kelimeyi sığalettirir, çektirir. adam arabasına biniyoruz, adam bizi götürüyor, kandırıya mandırır. Adamla gidene gelene kadar emsil eden binadan, ya diyor sen bize faydanı oluyor, benzin parası alma bizi götürüyorsun vaaza, ben de sana bir fayda edeyim. Nasar Ayansuru çektirir ona mesela, Nasar'a fiili mazi diyor. mastar bile dese çok faydası var. Neden? Diyor yine bir kitap okumuş, mastarı biliyor diyor. Mastarı da bilmese hiçbir şey bilmiyor. Yani böyle insanlarla ilgilenirdi. E niçin? E o emsile, Kale-i Kale dedi. Kale, dedi. eğer Allah Teala hakkında să Kale buyurdu. Kale, Firavun-u, firavun dedi, derken, Kasır boylu Ale Hoca vardı Allah rahmet etsin vefat ettiriz dedi. Buran-i burada burda çok hoş adamdı. Kale, dedi. Bu. Kale buyurdu firavunu Firavun demesin mi? bir i manai şaşırttı, ondan sonra uu dedi, af kurdu, af kurdu dedi. <gülüyor> Toparlamak için, dedi, af kurdu, af kurdu dedi ya. Şaşırttı adam kale şimdi. her kale bir olmaz. Kale'nin dedisi de var, buyurdusu da var, af kurdusu da var yani kale. Ama bir kaleye yekulü de çekmek lazım yani. Değil mi? E bunlar hoş şeyler. Hele ki çocuklukta doyulmaz şeyler. Doyulmaz şeyler. Sarfın bal gibi şey. Ama zoru da var. İmma Tereynle'nin <gülüyor> ilalı gibi bir, bir İmma ne var. İzci'de mi nerede? İmma ilalı. Bir hoca geldi mi şeye,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 Enel <t> matlubu fattlubni tecidni Ve intadlub sivai lem tecidni Enel rahmanu fattlubni tecidni Siva'dan kıl firar hakka gidelim Cemal-i ba kebale seyredelim. Risale kusiye de zeburdan naklediyor. Ama sen zebur zaten piyasada yok. Ama olsa da biz zebura mız izin var mı? Yok. Ama ulemanın işleri ayrı. Mevla buyuruyor ki Min saaten yuzael meyitu alel cenazeti Ölü cenaze Üzerine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 Daha öldüğünden tabuta konduğundan mezarın ucuna getirilene kadar Mevla arada meleksiz 40 tane soru sorar. Hadi bakalım bu gece. Git git çayları demle kafayı. Yemişleri ye, yat aşağı. Ne teheccüd ne sabah namazı. Git yat. Hadi yatabiliyorsan yat. Bakalım ne olacak? Moralin bozulacak. Keyfin kaçacak, çare yok. Çare yok kardeşim. Böyle bir rahatlık yok. Hele bırak gibi de günah işlemeyi. Bırak günahçlığı. Mubah işlerde bile insan morali bozulur ya. 40 sual. Evvelu ilk suali söylüyoruz. Zaten burada öbürlerini de yazmamış. İlk sual zaten bizi bitiriyor. İlk sual bizi bitiriyor. Yakulullah Teala Allahu Teala buyuruyor. abdi ey benim kulum. Öldüğümüzü düşün. Şu anda ölüyüz bize söylüyor.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 Yine zekattan fazla, 40'ta 1'den fazla, 40'ta 2'yi söylemiş. Demek öbürlerini başka kitaplarda belki buluruz şu ana kadar, görmedim. Vardır belki. Ma tesna'u bi gayri, ve ente mehfufun bi gayri. Mevla buyuracak, ölmüş ölmüş mezara gidiyor, yolda. Taşıyorlar onu, Mevla ona soruyor. Sen benden gayrinden ne bekledin? Sen benden gayrıyla niye ilgilendin? Sen yaptıklarını niye onun bunun için yaptın? Görsün desinler için, için amel ettin. Sen niye benim için amel etmedin? Sen benim hayırlarımla kuşatılmıştın. Sen için dışın benim nimetlerimle donatılmıştın. Sen sırf dana ait olmalıydın. Sen benim için yapmalıydın. Sen benden gayrından ne bekledin, ne yaptın, ne umdun, ne buldun? Sen sağır mısın, duymuyor musun? Halbuki... Şimdi bile o zamanki kadar duymuyor. Öldükten sonra esas o zaman duyacak. Enna <gülüyor> fi'n bütün insanlar uyuyor feydamatun <gülüyor> tebehu. ne zaman ölürlerse uyanacaklar. Allah'ım benle bihna kablen yulebienel mevtu İmam Rabban duası ile bitirelim. Ey Allah'ımız ölüm bizi uyandırmadan sen bizi uyandır Allah. Bak sen sağ mısın?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 Muslatınla likanlarızaanla müşerrefe ile. Allah'ım ya Rabbim, seni kızdıracak, seni gazaplandıracak, seni nefret ettirecek, bizden ikrah ettirecek. İnançlardan, amellerden, giyimlerden, kuşamlardan, hallerden, tavırlardan, düşüncelerden, kalbimizdeki taallukattan bizi kurtar ya Rabbim. Bizi sıyır ya Rabbi. Amin. Arındır ya Rabbi. Amin. Tasfiye ile, tezkiye ile ya Rabbi. Amin. Allah'ım amin. Allah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 Amellerden de muhafaza eyle, hareketlerden de muhafaza eyle. Allah'ım bundan sonra kalan ömrümüzü, Ya Rabbi saniyelerimizi, dakikalarımızı, bizi meşgul edenlerden muhafaza eyle. Bizi alıkoyanlardan muhafaza eyle. Allah'ım sen bizi her saniyemize kadar... Uykuda ibadet niyetiyle, yemek ibadete kuvvet niyetiyle, her mubah işimizi, mubah zevkimizi, yine teskin için şükun etsek, yine, yine ibadete kuvvet ve hazırlık niyetiyle, bütün ömrümüzü kalan saniyelerimiz dahil, uykularımız dahil, hepsini ya Rabbi, alimin uykusu, ibadet, nefesleri, tesbih sırrı namaz eyle. Allah'ım şuurlu eyle, her yaptığımız işte niyetli eyle, salih niyetli eyle, halis niyetli eyle. Allah'ım Celle Celalüke, Ya Rabbel Alemin, Kurban olurum sana mubarek, şun e d-jede, Şurada dinleyenler, itikad edenler, din amin edenler, amin diyenler, kabul umanlar! Boş çevirme ya Rabbel din Ve ya din din ve ya din din Ve din din din seyyidina din din din din din din din din din rabbil Şimdi dualar, Allah bu gece bazı dualar yaptırdı bana. Şimdi, ilham bunlar.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 Artık biz ciddi işlerle uğraşmak zorundayız. İtikad, fıkıh, ameli salih, zikir, faziletli ameller ahirete tedariklerle gitmek durumundayız. Çok ameli salih lazım. Bu dualardan da bu 27 makbul duadan bir dua bakayım dedimse burada birkaç dualar çok var. Beşinci dua çok acayipime gitti. Hepinize vasiyet gibi bak.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 senden iste, sığındığı her şerden sana sunuyorum bir de senden istiyorum ki hakkımda ne kaza ve kader karar verdiysen sonunu hayırlı yapasın Abi aman şey. ya Rabbi dua her şeyin sonu bir başı bağlandı oğlun kızın torunun şuyun buyun Allah neler düşünüyorsun neler bu duaya devam et ne gelirse gelsin başına bil ki sonu hayırdır Hadi şeriftir Sahihtir ve amel etmekliktir. İnşallah 14. sayfa 15 bu 27 markul de bunda ne iyi şeyler var hiçbir kitapta da olmayan ilimler var. Hele bir de bütün Kur'an'daki isimlerden sonra okursan o kaç dikiş birden. Ama en azından o dua ile amel edin. Allah Teala hepinizden razı olsun. Amin. Allahümme Salli ve sellim Ve barik Ala seyyidina Muhammad an-Nabiy al-Ummi Muhammad il nabiy al qadri al-'Azim il Jahi, wa 'ala alihi wa sahbihi amin